Boş. Yaşam için teknoloji. Merhaba. Orman Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Türkiye'de bu yıl 1944 orman yangını çıktı. Yangınlarda 6492 hektar alan kül oldu. 2019 yılında ise aynı dönemde 1432 yangın çıktı. 8524 alan kül oldu. OGM verilerine göre yangına ilk müdahale süresi ortalama 12 dakika. Adana'nın Kozan ilçesi Kuyubeli mevkisi ormanlık alanında 23 Ağustos'ta birçok farklı noktada yangın çıkmıştı ve yaklaşık 200 hektar alan yandı. 25 Ağustos'ta kontrol altına alınan ve bu sene çıkan en büyük yangın olan Kozan yangınında tedbir amaçlı 900 hane boşaltılmıştı. Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'nda Demokratlar Hükümeti 2050 itibariyle sera gazı emisyonlarını ortadan kaldırmak için yılda 400 milyar dolardan fazla harcamaya çağıran bir iklim değişikliği mücadele planı açıkladı. Plan, Demokratların Amerika Birleşik Devletleri'nin küresel ısınmayla nasıl mücadele edebileceğini detaylandıran bir dizi planın sonuncusunu oluşturuyor. Demokratların İklim Krizi Özel Komitesi'nin 260 sayfalık raporunda Planın temiz enerji üretimi ve yeni teknolojiler için araştırma ve geliştirme gibi alanlarda en az 10 milyon iş yaratmayı hedefleyeceği yer alıyor. Böyle bir şey mesela Türkiye'de işsizliği ortadan kaldırır. Krizler çağında başta iklim krizi, ekolojik krizi ve demokrasi krizleri olmak üzere yüz yüze kaldığımız tüm sorunlara ütopyalardan beslenen çözüm önerileri var. Farklı alanlarda mücadele edilse de ortak pek çok nokta ve talepleri var bütün bu mücadelelerin. Yeşil Düşünce Derneği bu nedenle herkesi COVID-19 kriziyle yüz yüze kalınan bu günlerde hep birlikte tanışmaya, deneyim paylaşmaya, güç vermeye Yeşil Kamp Dijital'de tabii ki elektronik ortamda çevrim içi krizler çağı, ütopyalar, distopyalar ve kesişimler temasıyla buluşmaya davet ediyor. Kamp boyunca gerçekleşecek etkinliklerin tamamı YouTube kanalında belirtilen saatlerde yayınlanacak. Ayrıntılı bilgi Yeşil Düşünce Derneği web sitesi. Düsseldorf'taki IUF, Leibniz Çevresel Tıp Araştırma Enstitüsü ve de Avrupa Solunum Derneği, IRS yani bizdeki Türk Toraks Derneği gibi bir dernek, Uluslararası Kongresi'nde bir yayın yapmışlar. Ve çocuklar 1 yaşındayken Avrupa Birliği kirlilik standartlarının altında hava kirliliğine maruz kalınmasının bile 6 ila 15 yaşları arasındayken akciğer gelişimlerinde sorunlarına yol açtığını gösteriyor bu araştırma. Ve bu araştırmayı yapan Dr. Kizaho bu çok endişe verici. Çünkü çalışma yaşamın ilk yılında akciğerlere verilen hasarın hayat boyunca solunum sağlığını etkileyebileceğini öne sürüyor. Çocukları olanlara duyurulur. Araştırmacılar bebeklere etki eden kirlilik seviyesinin yükseldikçe... Akciğer fonksiyonlarının da büyüdükçe kötüleştiğini buldu. Üstelik sonuç astım olan çocuklarda daha da kötü. Kongre'de sunulan bir çalışma ise düşük seviyelerde kirliliğe maruz kalan yetişkinlerin astım olma olasılığının da daha yüksek olduğunu gösteriyor. Kopenhag Üniversitesi'nden Shuliu konferansta şunları söyledi. Nispeten düşük maruz kalma seviyelerinde bile astımla bir bağlantı bulmuş olmamız hava kirliliği için güvenli bir eşik olmadığını gösteriyor. Bu astım vakalarını önlemek istiyorsak hava kirliliğiyle ilgili düzenlemelerimizin daha sık olması gerektiğine dair güçlü bir kanıt niteliğinde dedi. Çevre Yardım Kuruluşu Küresel Eylem Planı'nın ortak CEO'su Chris Larch ise bu araştırma düşük hava kirliliği seviyelerinin bile insanların yaşamları boyunca korkunç bir etkiye sahip olabileceğini daha da net gösteriyor dedi. Burada hemen şehirlerimizdeki korkunç hava kirliliğini düşünelim. Bırakalım Avrupa Birliği standartları. Kendi standartlarımızın bile çok üstünde bir kirlilik var. Ve kaldı ki hane içi sigara içen ev halkını da düşünmeden edemedim bu noktada. Urfa'da 9 ceylanın öldürülmesine ilişkin Şanlıurfa ilik Kızılkuyu yavan hayatı geliştirme sahası Eyyubiye Altınbaşak Genel Avla ihalesinin iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle Şanlıurfa İdare Mahkemesi'ne başvuruldu. Biyanet'in aktardığına göre başvuruda nesli tehlike altındaki ceylanların öldürülmesinin paraya çevrilmesi işleminin kamu düzenine aykırı olduğu söylendi ve kamunun zorlayıcı gücü öldürme eylemini kapsamıyor dendi. Başvuruda ayrıca ihale usulü yönünden de hukuka aykırılık olduğu ifade edildi. İhale kararı ile idari işlemin uygulanmaya konulması halinde önlenemez ve telafisi edilemez zararların meydana geleceği belirtildi. Evet sonuçta bu hayvanlar ölüyor. Dolayısıyla yürütmenin durdurulması talep edildi. Anayasanın temel haklarından olan yaşam hakkının ihlal edildiği, özellikle kamu gücünün kullanılarak idari işlemlerin neticede insanlığa, doğaya, çevreye ve en önemlisi can sahibi olan her varlığın yaşam hakkının ihlaline yönelik işlemin özellikle yasal kılıfı bulunarak ihaleye çıkarılması, ekonomik ve turizm kaygısıyla yapılan hukuka aykırı bir işlem için Yasal yollara müracaat etme görevi en başta vatandaşlık ve en önemlisi insanlık görevi dendi. Ceylan kotasının avlattırılması adı altında öldürülme eyleminin ihaleye açılması hem insanlık adına utanç verici hem de hukuka aykırı bir işlem diye tanımlandı başvurdu. Ayrıca kamunun görevinin doğal yaşamı korumak ve yaban hayatını desteklemek olduğu hatırlatıldı. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.